Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Bakara Suresi 106 ve 163. Ayetler Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 106. Ayet Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın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 her şeye kadirdir. Başlangıçtaki bu uygulama, Tevbe suresinin 5 ve 29. ayetleriyle nesh ve cihada izin verilmiştir. 110. ayet Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz, Allah katında onu bulacaksınız. Allah, Allah,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 Hepsi ona boyun eğmiştir. 117. Ayet O, göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O, bir işin olmasını isterse ona sadece ol der. O da hemen verir. 118. Ayet Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları,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 dinin direği ve kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. 154. Ayet Allah yolunda öldürülen şehit kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. 155 ve 156. Ayetler Ey müminler! İtaat edeni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 o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. 158. Ayet Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hacc eder veya umre yaparsa bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde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 El-Bakara suresi 106 ve 163. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Liknotlar Fatih Özku